Bismillahirrahmanirrahim. Sevgiliyle bir gün Eymen bin Abdullah Aziz Ebanu Mey Kurabay'ın bir broşunu İbn Sina'nın Uyde bin Amr'a şöyle demişti. Biz de Enes bin Malik radıyallahu anh'tan kalma Peygamber rahmetullahi aleyhi ve bir miktar saçı bulunmaktadır. Bunun üzerine Uybe dedi ki ben de onun tek bir telinin bulunması bana dünyadan ve içindekilerden daha kıymetlidir. Bu hadi Hafız Zehebi bu rivayete bir not şöyle demiştir. Bu büyük alim böyle bir sözü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından 50 sene sonra söylemiştir. Resulullah'a ait olduğu kesin olarak ispatlanan böyle bir kıl bulsaydık zamanımızda biz neler demezdik. Bunu ispatlamak ise imkansız denecek kadar zordu. Yine Hafız Zehebi şöyle der. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başını tıraş ettiği zaman temiz saçlarını onlara bir ikram olmaz ve ashabına dağıttığı bir gerçektir. Müslim. Ah onlardan bir tanesini de biz öpebilseydik. cübey bin Nufayl şöyle demiştir. Bir gün el-Miktad bin Nufayl'in yanında oturuyorduk. Ona bir adam uğradı ve dedi ki ne mutlu Resulallah'ı gören şu gözler. Ve, ah senin gördüğünü biz de görseydik. Şahit olduğuna biz de şahit olsaydık. Sabit el-Bunani Resulallah aleyhissalâtu Vesselam'in hizmetleri Enes bin Malik radıyallahu anhu gördüğü zaman ona doğru gider ellerini öper ve şöyle derdi. Bu el Resulallah aleyhissalatü vesselam'a dokunan endir. Aynı şeyi Yahya bin El-Haris vesile bin El-Esgar radiyallahu gördüğünde de yapardı. Bazı e gördüğünde yapardı. Bazı tabiler de Selam'a bin El-Ekvar radiyallahu anh'ı gördüklerinde yaparlar ve Resulallah aleyhissalatü vesselam'a biat eden eli öperlerdi. Allah rahmet eylesin. El Hasan el Basri Resulallah aleyhissalatü vesselamın üzerine çıkıp hutbe okuduğu kütüğün hikayesini Bu Kütüğü Resulallah aleyhissalatü vesselam daha sonra terk etmiş ve kendisine başka bir min minber edinmişti. Bunun üzerine o kütüğün yavrusundan ayrılan devenin inlemesi gibi inlediği duyuldu. Hatta mescitte bulunan herkes onun inlemesini duydu. Nihayet Resulallah aleyhissalatü vesselam geldi, elini üzerine koydu ve kütük sustu. Buhari. El Hasan el Basri bu olayı aydan, e, anlattığı zaman şöyle derdi. Ey Müslümanlar! Bir odun parçası bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın özlemiyle inlemişken sizler onun özlemeye daha layıksınız. Onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sadece özlem duymakla kalmamışlar. bunun ötesine geçerek onun sünnetiyle amel etmişler ve onu kendilerine tam bir model edinmişlerdir. Ona yetişememiş olmanın sebep olduğu kayıpları da böylece telafi etmişlerdir. Tâbîlerin ileri gelenlerinden Ebu Müslimel'e havlâni şöyle der Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hesabı onun bize değil sadece kendilerine ait olduğunu zannederlerse Allah'a yemin olsun ki kendileriyle bu konuda öyle yarışır ki arkalarına kimleri halef bıraktıklarını öğrenirler. Ebu Müslim, ashab-ı kiramın Resulallah'ı kendilerine mal etmelerini kabul etmemiş, Resulullah sevgisinde onlarla yarışmak istemiştir. O bu kutlu yarışın anlamını yakınlık ve itaatte başkasının kendisine tercih edilmesi gibi bir şeyin olamayacağına, yarışta öne geçmenin erdem ve vasıflarda öne geçmek olduğunu ve sahih amellerde geri kalan kimsenin nesebinin ileri geçiremeyeceğini gayet iyi anlamıştır. İntekim onlar şöyle demişlerdir. Bir kimsenin dünyevi konularda seninle yarıştığını gördüğün zaman sen onunla ahiret konusunda yarış. Hiç kimsenin Allah'a itaat seni geçmesini istemiyorsan ve gücün yetmiyorsa sen onları geç. Onlardan sonra ge gelen selef de büyük küçük her konuda sünneti izlemeye çok düşkündürler. İşte İmam Ahmed radiyallahu, işte İmam Ahmet rah rahimallah şöyle dedi. Hadis olarak neyi yazmışsan onunla mutlaka amel ettim. Hatta Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın hacamat yaptırdığına ve kendisine hacamat yapan Ebu Tayyibe'ye bir dinar ücret verdiğine dair bir hadise rastlamıştım. Ben de hacamat yaptırdığım zaman bu işe yapan kişiye bir dinar verdim. Yine şöyle der. Eğer gücün yeterse hakkında bir hadis olmadıkça saçını bile kaşıma. Bunun sebebi onun her konusunda mükemmel bir insan oluşudur. İntekim Nebevi Rahimullah şöyle demek demektedir. Şekline, şemaline baksan ondan daha güzeli yoktur. Huyuna, ahlakına baksan ondan daha mükemmeli yoktur. Genel olarak bütün insanlara, özel olarak Müslümanlara olan lütfi ihsanına baksan ondan daha vefalısı yoktur. Şüphesiz en büyük nimette de birisi de Allah Teala'nın bir kuluna Resulallah'ın sevgisini bahşetmesidir. Tamam Gaye, yavaş okuyacağım. Tamam. Sen de sağ ol. Okyanus, derya. Nitekim İbnül Kayyim rahimallah şöyle dedi. Bu konuda tam bir sadakat gösterdiği zaman yani kul bütün duygu ve düşünceleriyle Rabbini gaye, gaye edindiğinde kendisine Resulullah aleyhissalatu vesselamın sevgisi bahşedilir. Onun ruhaniyeti bütün kalbini istiladır. allah Teala onun nebi, Resul ve hidayet rehberi kıldığı gibi o da Resulallah aleyhissalatu vesselam'ı kendisine önder, muallim, üstad, şeyh ve model olarak kabul eder. Artık onun hayat hikayesini getirdiği dinin ülkelerini, kendisine vahyin indirilmişini inceler, kişisel özelliklerini, huy ve ahlakını, hal ve hareketlerindeki adabını, uykusunu ve uyanıklılığını, ibadetini, Ailesiyle, arkadaşlarıyla ilişkilerini iyice öğrenir. Böylece sanki onunla beraber onun sahabelerinden birisi olur. Derim ki Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın sohbetine yetişemeyenler onun sünnetinin sohbetinden yararlanma fırsatını kaçırmasınlar. Söylediği ve yaptığı her şeyi örnek aldığın ve her şeyde hidayetini izlediğin sevgiliyle son derece mutluluk olacağın, dopdolu bir günün birlikte geçirmen ne güzel. Nasıl olmasın ki? Senin yaratılmışlarının en hayırlısına uyacak ve sanki önünde görüyormuş gibi onu örnek alacaksın. Dene, bunu göreceksin. Bundan sonraki bütün günlerinin sevgili Muhammed aleyhissalatu vesselam ile birlikte olmasını temenni ediyorum. İnşallah. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile beraber evremini geçirmeden önce onun vücut yapısını tanımamız gerekiyor. Bugün cuma kardeşlerim inşallah bu kitabı okursak hayırlısıyla bu, bugün bu işe başlayalım Allah'ın izniyle. Hayırlı bir günde Resulullah ile sevgiliyle bir gün adlı kitabını okuyalım. Bununla da amel edelim. Bugün de başlamış olsun. İnşallah. Resulullah'ın yaratılış özellikleri. Hep beraber raye. ben de burada odaya okumaktan zevk duyuyorum. Belki kendi başım olsa okumayacağım. Resulallah Aleyhisselatu vesselam orta boylu, geniş omuzluydı. Kulak yumuşaklıklarına kadar uzayan saçları vardı. Amin cümlemizi. Sizin de kulaklarınıza sağlık. O insanların en güzel yüzüsü ve ahlakça en güzel olanıydı. Buhari. Ne çok uzun ne de kısaydı. Ne çok beyaz. Ne de esmer idi. Saçları kıvırcık da değildi, düz de değildi. Dalgalı idi. İnsanların en yakışıklısıydı. Beyaz ve sevimli bir yüzü vardı. Sanki dökme gümüş gibiydi. Işık saçan bir renkteydi. Telleri sanki bir inci tanesi gibiydi. Sakalının kılları sık ve gürdü. Cabir bin Semire radiyallahu anh'a soruldu. Yüzü kılıç gibi parlak mıydı? Cabir dedi ki, hayır bilakis güneş ve ay gibiydi, yuvarlak yüzlüydü. Geniş ağızlı, göz kapakları uzun ve topuğu az etliydi. El ve ayakları irce, avuçları genişti. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Prensülallahülüs-selatüllaslamin ellerinin daha yumuşak olan ne Hayır. bir ip, ipe Kaydırıyor. kaydı da, Kaydırıyor bir Kaydırıyor mu? Kaydırıyor mu? da, mu? Kaydırıyor mu? Kaydırıyor mu? Kaydırıyor mu? Kaydırıyor mu? Kaydırıyor mu? Kaydırıyor mu? Kaydırıyor mu? ben. Aa, peki. Niye gelmedik? Aa. Bu şey Adem Usta gitmişti ya. Şu Aa. Gelecek mi sen bu yere? Çakmak tamam oldu, o gelmiyor ya ee, adım sayım bitmiş ya ben de burada ufak bir şey biteyim de gelin o planı plan, programı yaparız ya. yarın başlayalım tamam selamun aleyküm geldik mi? babasının işlerini filmleri birleştiriyorsun ben tamam kayıt devam ediyor mu? Devam ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kokusundan daha güzel kokan ne bir binsk ne de amber kokladım. Onun teri alınır ve en güzel kokuyu elde etmek için bir şişenin içine konurdu. Bu sevgili Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte geçireceğimiz bir günün başladığı anlardır. Kitapta söz konusu ettiğim bilgiler özet olarak çağımızın büyük hadis alimi Muhammed Nasiruddin Elbani'nin kütüb sitesindeki sahih hadiseye topladığı eserlerden almıştım. Sadece az olsa ihtiyaç duyduğuna başka kaynaklara da müracaat edilmiştir. Yani bu kitaba güvenebiliriz arkadaşlar. Sahih. Uykudan uyanma, abdest alma ve gece namazı hususunda yol göstericiliği. Resulallah aleyhissalatu vesselam uykusundan uyandığı zaman şöyle derdi. Bizi öldürdükten sonra tekrar dirilten Allah'a hamd olsun. Müslim. Önce dişlerini misvakla temizlerdi. Buhari. hadir. Bazen Ali İmran suresinin 190. ayetinden başlayarak surenin sonuna kadar okurdu. Bu Demek ki arkadaşlar sabahleyin kalkınca bizi öldürdükten sonra tekrar dirilten Allah'a hamdolsun olsun diyeceğiz. Sabah namazına kalktığımızda yataktan uyan doğrulmadan bunu söyleyeceğiz. Ondan sonra dişlerimizi misvaklayacağız. Yani abdestten önce dişleri ve aleyküm selam. Ee, dişlerimizi Muadalası misvaklayacağız. Ya, yani Ankara'dan bizim köye birlikte Hı. bir tam bir, tam. bir tam. Tamam. Dişlerimizi misvaklayacağız. Ondan sonra da bazen yani devamlı değil de Ali İmran suresinin 190. ayetinden başlayarak surenin sonuna kadar da okuyacağız. Sonra güzel bir abdest alırmıştı. Sıra abdeste geldi. Burada arkadaşlar dikkatinizi bir şey çektim mi? Abdest almayı Kur'an okumadan sonra yazmış. Bakın. Yani demek ki Kur'an-ı Kerim abdestsiz okunabiliyor. Sonra güzelce abdest alırdı. Buhari. Tuvalete gi gireceği zaman da şöyle dedi: Allah'ım pislikten pis olan şeylerden sana sığınırım Buhari. Tuvaletten çıktığı zaman Allah'ım beni bağışla derdi. İbn-i Mace, sahih. Bazen su ile temizlenir, Buhari. Bazen de temizlikte üç tane taş kullanırdı, Buhari. Bazen de her ikisini birden yapardı. Çok nadir durumlar hariç, Müslim. Açıkta ve ayakta abdest bozmazdı, sahih-i tirmizdi. Elbani'nin sahihi olduğu için sahih demiş. Abdest aldığı zaman suyu iktisatlı kullanır. Önce üç defa yıkar, Buhari. Sonra üç avuç suyla üç defa hem ağzını çalkalar, hem de burnuna su çekerdi. Bir avuç suyun yarısıyla ağzını çalkalar, diğer yarısını burnuna verirdi. Buhari Ağzına ve burnuna suyu sağ eliyle verir, sol eliyle sümkürürdü. Oruçlu olmadığı müddetçe burnuna bol su alınmasını emrederdi. Sahih-i Ebu Davud Sonra başının saç bitiminden sakallarına kadar üç defa yüzünü yıkar. Buhari Suyu diplerine iyice ulaştırmak için bazen parmaklarıyla sakallarının arasını hilallerdi. Sahihü tırmızı. Sonra parmak uçlarından dirseklerine kadar kollarını üçer defa yıkardı. hali. Parmakların arasından hilallenmesini tavsiye ederdi. Sahihü Ebu Davud. Sonra iki eliyle başını mesederdi. Başının ön kısmından başlar arkasına kadar ellerini götürür sonra başladığı yere geri getirirdi. Buhari. Sonra kulaklarının içini ve dışını mesh ederdi. Sahihü Ebu Davud. Sonra tıpklarına kadar ayaklarını üç defa yıkardı. Bu hali. Allah'ın salat ve selamın üzerine olsun. O şöyle buyuruyordu. Sizden biriniz güzelce abdest alın. Sonra Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim. O tektir, ortağı yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir derse kendisi için cennetin sekiz kapısı açılır. Hangisinden dilerse oradan cennete girer. Müslim. Sonra şunu ilave ederdi. Allah'ım beni çok tebih edenlerden kıl ve benim günahlarından temizlenmiş kimselerden kıl. Sahih-i Tirmizi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Müslüman veya mümin bir kul, abdest aldığında yüzünü yıkadığı zaman yıkadığı suyla veya suyun son damlasıyla birlikte gözleriyle bakmak suretiyle işlemiş olduğu bütün küçük günahlar yüzünden çıkıp gider. Ellerini yıkadığı, yıkadığı zaman yıkadığı suyla veya suyun son damlası birlikte elleriyle işlemiş olduğu bütün küçük günahlar ellerinden çıkıp gider. Ayaklarını yıkadığı zaman yıkadığı suyla veya suyun son damlasıyla birlikte ayaklarının yürümek suretiyle işlemiş olduğu bütün küçük günahlar ayaklarından çıkıp gider. Öyle ki günahlardan tamamen arınarak çıkar. Müslüm. Resulallah aleyhissalatü vesselam geceleri on bir rekat namaz kılardı. Önce ikişer reketten dört reket kılardı ki bu reketlerin güzelliğini ve uzunluğundan sorma. Sonra yine ikişerli olarak dört reket daha kılardı. Bunların da güzelliğini ve uzunluğundan sorma. Sonra üç reket bitir kılardı bu hali. Bazen on üç reket namaz kılardı bu hali. Sonra müezzin gelip ezanı okuyuncaya kadar yatardı. Müezzinin ezanı okuduğunda kalkar kısaca iki reket namaz kılardı. Bu iki reket namaz sabahın sünnetiydi. Bunun birinci rekatında, kafirin ikinci suretinin rekatında i̇hlas, ihlas surelerini okurdu. Müslim. Bu iki rekattan sonra bazen sağ yanı üzerine yatardı. Müezzini duyduğu zaman onun söylediklerinin aynısını söyler. Hayyâ Selam ve hayyâ aleyhfelâh'e geldiği zaman la havle ve lâ kuvvete illa billah derdi. Bu sözleri kadden söyleyen kimsenin cennete gireceğini söyler müslim. Ezandan sonra kendisine dua edilmesini emrederdi müslim. Ve şöyle derdi: "Kim ezanı dinlediği zaman şöyle dua ederse ona kıyamet gününde şefaatim makulur." Ey bu eksizsiz davetim yakınıacak namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed'e vesileyi ve fazileti ihsan öyle ve onu vaadettiğim makama mahmuda Bu Buhari Yine şöyle buyurdu. Kim müezzini işittiği zaman şöyle söylerse günahları bağışlanır. Şehadede derim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Muhammed onun kuru bir elçisidir. Rab olarak Allah'tan, Resul olarak Muhammed'den din olarak İslam'dan razı oldum. Hüslim. Sonra namaza çıkar ve mescide giderken şöyle derdi: Allah'ım kalbimi nurlandır, dilimi nurlandır, kulağımı nurlandır, gözümü nurlandır, üstümü nurlandır. Altımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır. Nurumu artır benim için bir nur kıl, müslim. Yine şöyle buyurdu. Karanlıklarda mesciddeye doğru yürüyenler kıyamet günündeki eksiksiz nuru müjdele. Sahih-i Ebu Davud. Resulallah aleyhissalatü vesselam mescidi giydiği zaman ilk önce sahih sonra şöyle dedi: Kovulmuş şeytandan Yüce Allah'a onun kerim ve ve ezeli hükümdarlığına sığınırım. Sahih Ebu Davud. Mescide gince de şöyle derdi. Allah'ın adıyla selam Allah'ın Resulüne olsun. Allah'ım günahlarımı bağışla, rahmetinin kapılarını bana aç. Mesciden çıktı zaman şöyle derdi. Allah'ın adıyla selam Allah'ın Resulüne olsun. Allah'ım günahlarımı bağışla, lütfü ihsanının kapılarını bana aç. Mescitten çıkarken bunu, buna şu duanın da ilave edilmesini tavsiye ederdi. Allah'ım beni kovulmuş, şeytandan koru. Namaz hakkındaki yol göstericiliği. Namaz onun gözünün aydınlığı, huzur ve sıkıntı anlamındaki sığınağı idi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaza kalktığı zaman misvakı ağzında oynatırdı. Sütrede o namaza durur ve ona yaklaşırdı. Önüne süt olarak mızrağı koyar ve ona doğru namaz kılardı. Namaz kılan kişiye hiç kimse önünden geçmesini izin vermemesini ve bunu engellemesini emrederdi. Kıbleye yönelik sonra ellerini omuz hizasına kadar kaldırarak Allah-u Ekber derdi. Bu esnada parmaklarını bitişi kulaklarının yanında ve avuç içi kıbleye yönelik olarak tutardı. Sonra sağ ağacını sol elinin üzerine koyar ve göğsünde bağlardı secde mahalline bakar ve namazdan çıkınca kadar için secde mahallinden ayırmazdı. Sonra şu du dua ile namaza başlardı. Allah'ım doğunun ve batının arasını uzaklaştırdığın gibi beni günahlarımdan uzaklaştır. Allah'ım beni günahlarımdan kar su ve dolu ilahındır. Allah'ım beyaz elbisenin içinden temizlenmiş gibi beni günahlarımdan temizle. Sonra İstiyazı eder ve şöyle derdi. Kovulmuş şeytanın dütmesinden, uçurmasından ve vesvesesinden işiten ve bilen Allah'a sığınırım. Sonra besmele çekerdi. İkisini de sessiz olarak okurdu. Fatiha'yı okuduğu zaman her ayette dura okudu. okurdu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetini okur. Sonra vakıf yapar. Sonra er Rahim ayetini okur. Sonra vakıf yapar. Sonra melüküyevmitliğin ayetini okur ve surenin sonuna kadar bu şekilde okurdu. Kıraatının tamamında ayet sonlarında bu şekilde vakıf yapar, bir sonraki ayetle bitiştirerek okumazdı. Metleri uzatarak okurdu. Fatiha'yı okuyup bitirdiği zaman sesli olarak ve sesini yükseltip uzatarak amin derdi. Amin demesi meleklerin aminine denk gelen kimsenin önceki günahlarının bağışlanacağını söylerdi. Sabah namazından farzında Fatihadan sonra Tıval-i Mufassal denilen kısa ayeti ayet uzun sureleri Kaf ile Mursalat arası okurdu. Sabah namazında 60 ayetli 100 ayet arasında okurdu. Bazen de uzun ayetli sure, surelerden okurdu. Cuma günü sabah namazında birinci rekette Secde Elif Lamim Tenzil Suresini, ikinci rekette İnsan el ata Suresini okurdu. Öğle namazının farzının ilk iki rekatında her birinde 30'a ayet, son iki rekatında her birinde on beşer ayet veya bunun yarısı. İkinci namazının farzının ilk iki rekatını her birinde on beşer ayet, son iki rekatını her birinde bunun yarısı kadar okurdu. Öğlen ve ikindinin son iki rekatında bazen sadece Fatiha'yı okurdu. Bazen okuduğu ayetleri onlara eşittirirdi. Akşam namazında bazen e, kısa e, mufassal denilen kısa ayetli duha nasarası kısa sureleri sahihün nesai bazen de turba araf gibi tur ve araf gibi uzun sureleri okurdu. aleykümselam selam. Yatsı namazında efsatı e, mufassal denilen kısa ayetli orta sureleri okurdu. Kıraatı bitirdiği zaman yine ellerini omuza hizasına kadar kaldırır tekbir alır ve rüküye varırdı. Rüküdeyken ellerini dizlerine koyar, sanki onlara tutuyormuş gibi kavrar, parmaklarının arasını açar, dirseklerini yanlarından uzaklaştırır, sırtını yayar ve düzleştirir. Başını kaldırmaz, indirmez, bu ikisini arası bir durumda tutardı. Rükü, Rüküdeyken üç defa Sübhane Rabbi Azim der, bunu daha fazla tekrarla bazen buna Allah çokça tesbih ve takdis edilendir. Meleklerin ve ruhun Rabbidir. Rabbimiz olan Allah'ım seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Allah'ım beni bağışla diye ilavede bulunuldu. Ses mi gitti? Yok evet, yok yo, dur. Şu uzaktaymıştı onun Şimdi nasıl? Dur, dur, tamam, şu an var tamam tamam değil mi? Geldi geldi. Tamam. Ya şeyin da kalmışım ya. Sen ne demiyorsun ya? ya ses var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle derdi. Dikkat edin ben secde ederken veya rükû ederken Kur'an okumaktan men edildim. Rükûden Rabbi yüceltin, secdedeyse dua etmeye çalışın. Çünkü bu duas sizin için kabul edilmeye daha layıktır. Sonra semiallâhu lümen Hamide. Diyerek belin hüküden doğrultuldu. Doğrulunca ellerini omuzdan hizasına kadar kaldırdı ayaktayken şöyle dedi: Rabbena ve lekel hamd. Evet, evet. Mikrona taktım da onun için. Bu zikri bazen va e, vavsız söyler, bazen başında Allahümme ile birlikte, bazen de bu lafsu olmadan söylerdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İmam, semiallahu lumen hamileh dediği zaman, Allahümme Rabbena lekel hamd diyen kimsenin sözle meleklerin sözüne dek geldiği zaman onun geçmiş günahları bağışlanır. Resulallah aleyhissalatu vesselam daha sonra çokça tertemiz ve mübarek bir hamd diyen kimsenin bu ilavesini tasdik etmiş ve şöyle demişti. "30 küsur melek gördüm ve bunu ilk önce hangimiz yazar diye yarışıyorlardı. Bazen de şu ilaveyi yapardı. Gökler dolusu, yer dolusu ve bundan sonra dinlediğin şeyler dolusunca ham sana mahsustur. Sonra tekbir alır ve secdeye varırdı. Secdede burnunu ve alnını yere elleştirir, avuçlarına dayanır, onları yere yayar, parmaklarını kapatır, onları kıbbiye yöneltir, omuzları hizasında, bazen de kulaklar hizasında bulundururdu. Dizlerini ve ayak uçlarını yere elleştirir ve ayak parmaklarını kıbbiye yöneltirdi. Baldırlarıyla bacaklarının ve karnının ağasını açardı ve koltuk altlarının beyaz arkasından görününceye kadar kollağını yanlarından uzaklaştırırdı. Secdesinde üç defa subhane rabbiyal ala derdi. Bazen bunu daha fazla tekrar edemiyor rüküde zikrettiğimiz zikirler söylerdi. Dua eder ve şöyle derdi. Allah'ım günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonuncusunu gizliğini ve açığını bağışla. Ayrıca şu duaları da dedi. Allah'ım sana secde ettim, sana iman ettim ve sana teslim oldum. Yüzüm kendisini yaratan ve şekil veren kendisine göz ve kulak açan Allah'a boyun eğdim. Yapıp edenlerin en güzel olan Allah yüceler yücesidir. Allah'ım gazabından rızana sığınırım, cezalandırmandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım, sana olan övgüleri sayamam, sen kendini övdüğün gibisindir. Şöyle buyurduk. Kulun Rabbine en yakın olduğu durum secde halidir. O halde secdede çokça dua edin. Sonra tekbir getirerek başını secdeden kaldırır, oturup dururlu, sol ayağını yere yayar ve üzerine otururdu. Sağ ayağını parmakla kıpkıya gelecek şekilde diker, avuçlarını, baldırlarını veya dizlerin üzerine koyardı. Bu iki secde arasında da şu duayı okurdu. Dün de okunduk ya. Başkentli. Başkentli abi yok. Vardı vardı. Bursadan girmiyorum ben. Başkentli değilim dedi ya. Ben Bursa İnegöl'den diye yazdı ya dün. Ya, İlkan, İlkan mı seni? Sağ ol abi, teşekkür ederim. Ha. Aslında dün ta, benim sesimi bilmesi lazım. Dün. Başkentli ya. Ben dedi, başkentli değilim dedi. Bursa'dan, İnegöl'den katılıyorum dedi ya. Ha, Taceddin abi oldun işte. Ha, Taceddin'i biliyorum ben ya. Taceddin abi, biliyorum. Başkentdin'in adı Taceddin abi. Hımm, biliyorum, biliyorum. Uzun sakat, uzun sakat. Biliyorum, biliyorum ben. Ya, o da bayağı kalabalık. Beni tanıdın mı Ali abi diyor? Tanıdım, ee, Muaz, şey tanıttı, Musa Bey tanıttı. Şeyle gelmiştiniz siz Zafer'le, Zafer'le, zafer zafer sarımsak satmaya. Youtube, YouTube Zafer. Ee... Yoksa sarımsak ya, o değil ya. Ya? nereye gelmişlerdi yani Zafer? Ha. İstanbul'da Bayrampaşa'daki. Ya sen yanlış tanıttın temin bana ya. Yanlış tanıttın. Zafer ya. geldi deyince. Yanlış Ha ha ha, şimdi oldu ya. <gülüyor> Allah'ım yarabbim ya, estağfurullah. Bayrampaşa. Bayrampaşa, Bayrampaşa. Estağfurullah. Allah'ım ya Rabbi. Ben de dur, dur, dur. zafer deyince Ankara'lı zafer. Ya sen öyle demedin mi bana? Ankara'lı zafer. Koray okula, koray. Evet, evet. Tamam, tamam ya. Yok, yok. Bildim artık. ikinci anlattığında bildim ya. Biliyorum, biliyorum. Kesinlikle. Hani, ya biliyorum ya. ya. Biliyorum. Tamam. Allah razı olsun. Kulun Rabbine en yakın olduğu durum secde halidir. O halde secdede çok dua edin. Sonra tek bir getirerek başını secdeden kaldırır. Oturup doğruluğun sol ayağını yere yayar. Üzerine oturursa ayağı, ayağını parmaklar kıpıya gelecek şekilde diker. Avuçlarını, baldırlarını ve dizlerinin üzerine koyardı. İki secde arasında şu duayı okurdu. Rabbim beni bağışla, bana merhamet et, bana yardım et, beni yüce et, bana hidayet et, bana afiyet ve rızık ver. de şöyle derdi, Rabbim beni bağışla, Rab Rabbim beni bağışla. İki secde arasında yaklaşık bir secde süresi kadar otururdu. Sonra tekrar secdeye varır ve birinci secdede yaptığı şeylerin aynısını yapar, sonra ikinci rekete kalkardı. Teşevitteki oturuşuna gelen ye sağ elini, sağ baldırını veya sağ dizinin üzerine koyar. Baş sonraki işaret parmağıyla kıbbiye doğru işaret eder. Onunla dua ederek hareket ettirir. Bakışını ona diker. elinin diğer bütün parmaklarını kapatır. Veya baş parmağıyla orta parmağını halka yapar. Ve sol elinin sol baldırının veya sol dizinin üzerine parmaklarını yayarak koyardı Teşevvük de şöyle derdi. Selamlar, dualar ve bütün güzel şeyler ancak Allah'ındır. Allah'adır. Ey Nebi. Selam sana. Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah'ın salih kullarına. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim. Ve yine şahade ederim ki Muhammed'in kulu ve Resulüdür. Sonra aşağıdaki şekilde kendisine salavat getirirdi. Allah'ım İbrahim'e ve İbrahim'in ailesine salat ettiğin gibi Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine de salat eyle. Şüphesiz sen çokça hamd edilen, şan ve şeref sahibisin. Allah'ım İbrahim'i ve İbrahim'in ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve Muhammed'in ailesini de mübarek kıl. Şüphesiz sen çok hamd edilen şan ve şeref sahibisin. Resulallah aleyhissalatü vesselam üçüncü rekete kalktığı zaman tekbir alır ve ellerini kaldırırdı. Son teşebbüttü için oturduğu zaman birinci teşebbüttü yaptığını aynısını yapardı. Ancak bu teşebbüttü teverrük ederek otururdu. Yani sağ ayağını diker ve sol ayağını sağ baldırının ve bacağının altına yerleştirirdi. Şöyle buyurdu, biriniz teşehhüdü bitirince dört şeyden Allah'a sığınsın ve şöyle desin. Allah'ım, kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden ve mesih teccanın fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Sonra istediği şekilde dua etsin. Ebu Bekir radıyallahu anh, şu duayı öğretmişti. Allah'ım ben nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen affedersin. Katından bir mağfiretle beni bağışla ve bana merhamet eyle. Şüphesiz sen çok affedicisin, çok merhametlisin. Muaz bence Cebel Radiyallahu anha her namazın arkasında şöyle dua etmesini tavsiye etti. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın selam vermeden önceki son duası şu idi. Allah'ım Yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açıktan işlediğim, aşırı gittiğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne alacak ve erteledecek olan sensin. Senden başka hak ilah yoktur. Sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek sağına ve soluna selam verirdi. Bu esnada sağ ve sol yanaklarının beyazlığı görününce kadar başını sağa ve sola çevirirdi. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam namazından selam verdiği zaman üç defa Estağfirullah der. Sonra Allahım sen selamsın, selamet sen nedir? Ey Celal ve Ekrem sahibi, sen yüceler gücüsin derdi. Sonra şu zikirlere söylerdi: Allah'tan başka hak ilah yoktu, o tektir ortağı tağ yoktu, mülk onundur, hant ona mahsustu, onun her şeyi gücü yeter. Allah'ın verdiğine mani olabilen, vermediğine de verebilen kimse yoktu. İtibar sahibinin itibarı senin katında fayda vermez. Allah'tan başka hak ilah yoktur. O tektir ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeyi gücü yeter. Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Sadece O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nundur. Güzel övgüler O'nadır. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Kafirler hoşlanmasa dini yalnız O'na mahsus kılarız. O sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine her namazdan sonra 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa allahu ekber demeleni bunu Allah'tan başka hak ilah yoktur. O tek bir ortağı yoktur. Ülk O'nundur. hant mahsustur. Onun her şey gücü yeter diyerek yüze tamamlamalarını tavsiye etmiş ve bu zikirleri söyleyen kimselerin deniz köpükleri kadar da olsa günahlarının bağışlanacağına haber vermiştir. Zikrederken sesini yükseltir tesbirleri eliyle sayardı. Bütün far namazlarının arkasından ayet-el kürsüyü okuyan kimseyle cennet aslında hiçbir engelin olmadığını haber vermiştir. O her namazın arkasında Allah'a sığınmayı ifade eden dualar ve zikirler yapılmasını emrederdi. Sabah namazını kıldığında selam verince şöyle derdi. Allah'ım, senden faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve makbul bir amel dilerim. Şöyle buyurdu. Kim akşam ve sabah namazını kıldıktan sonra yerinden ayrılmadan önce Diz çökerek on defa, Allah'tan başka hak ilah yoktur, o tektir ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur. yaşatır ve öldürür, onun her şeyi gücü yeter derse, allah Teala her bir için ona on sevap yazar, on günahı siler, onu on derece yükseltir, bunlar boşuna gitmeyen şeylere ve kovulmuş şeytana karşı kendisi için bir sığınak olur, beşikten başka hiçbir günahına zarar veremez. Onun söylediğinden daha fazla söyleyen kimse, hariç insanların amelci en etkisi olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beş vakit namazı devamlı kılardı. Allah Teala'nın bu namazları kullanan gece ve gündüz kılmalar için fazl olduğunu haber vermişti. Allah Teala'nın beş vakit namaza kullanan hatalarını sildiğini, Güzelce abdissalık huşu içinde ve güzelce rüpyada bu namazı eda eden kimselerin büyük günah işlemedikçe bunların kendilerinden önceki günahlara kesaret olacağını ve bu namazları terk eden kimsenin kafir olacağını haber vermişti. Namazları mescitte cemaatle kılmaya teşvik ede ve şöyle buyurdu: Bir kimsenin cemaatle kıldığı namaz evinde ve karşısında kıldığı namazdan 25 derece daha faziletlidir. Çünkü o güzel abdest alıp sadece mescitten namaz kılmak için çıkarsa attığı her adıma karşılık bir derecesi yükseltir, bir günahı da silinir. Namaz kılarken namazgahında bulunduğu sütçeçe melekler devamlı olarak onun için şöyle istiğfar edinler. Allah'ım onu bağışla, Allah'ım ona merhamet eyle. Namazı beklediği sürece namazdaymış gibi olur. Mescitte cemaatte hazır bulunmayanların evlerini yıkmayı bile düşünmüştü, yakmayı bile düşünmüştü. O şöyle buyurmuştu. Kim yasın namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin tamamını cemaatle geçirmiş gibi olur. İkindi ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimsenin cennete gireceğini haber vermişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam revatif sünnetlere de devam ederdi. İbn-i Ömer radıyallahu anh şöyle demişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan 10 rekat namaz öğrendim. 2 rekat öğlenden önce, 2 rekat öğlenden sonra, 2 rekat akşamdan sonra evinde, 2 rekat yasından sonra evinde ve 2 rekat sabah namazından önce. Bazen öğleden önce evinde 4 rekat kılardı. Akşam namazının sünnetinde kafir ve ihlas sürelerini okurdu. Sabah namazının sünnetinde bazen bu iki süreyi, bazen de Bakara Suresinin 136. ayetiyle Ali İmran Suresinin 64. ayetini okurdu. Biz Allah'a ve bize indirilen İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve tohumlarına indirilen Musa ve İsa'ya verilenlere ve Rableri, Tanrı'nın diğer peygamberlere verilenlere onlardan hiçbir zarısına fark görsel inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk. Nasıl şimdi geldi mi? Var mı? De ki ey ehli kitap, sizinle bizim alanıza müşterek olan... Odadan girin çıkayım mı? De ki ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım, ona hiçbir şeye iş hiç tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim. Eğer onlar yine yüz çevirlerse işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin. Resulullah aleyhissalatü vesselam kuşluk namazı kılardı. Bu namazı Ebu Hureyre'ye tavsiye etmiş ve bunun vücuttaki masalların bir günlük sadakası yerine geçeceğini, yani 360 sadakaya denk olacağını söylemişti. O sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından önce de dört rekat namaz kılar ve bunun iki rekatında bir selam verirdi. Şöyle buyurmuştur. İkindinden önce dört rekat namaz kılan kişiye Allah merhamet etsin. Sabah ve akşamları okuduğu zikirler. Resulullah aleyhissalatu vesselam sabah namazını kıldığı zaman namaz kıldığı yerde oturur ve güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederdi. Sabah öyle sabah önce şöyle derdi. Allah'ım. Senin yardımınla sabahlar, senin yardımınla akşamlarız. Senin yardımınla yaşar ve yine senin yardımınla ölürüz ve dönüş sanadır. Akşam olduğu zaman senin yardımınla akşamlarız diye başlar ve İleykel Masir diye bitirirdi. Mülk Allah'a ait olduğu halde sabahladık. Allah'a hamd olsun. Allah'tan başka hak ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nundur. O her şeye kadirdir. Rabbim, senden bugünde olan ve bugünden sonraki hayır ister, bugünün şerrinden ve bugünden sonraki şerrden de sana sığınırım. Rabbim, tembellikte ve ihtiyarlığın sana sığınırım. Rabbim, cehennem azabından ve kabul azabından sana sığınırım. Akşam önce sabahladık yerine akşamladı kelimesini, bugünün yerine de bu gecenin kelimesini kullanırdı Şöyle derdi. İslam fıtratı, ihlas kelimesi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dini ve müşriklerden olmayan Müslüman ve Hanif olan babanız İbrahim'in millete üzere sabah eriştik. Resulallah Aleyhisselatü Vesselam sabahlar ve akşamlar şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım dünya ve ahirette senden af ve afiyetler. Allah'ım dinim Dünyam, malım ve ailem hakkında senden af ve afiyetler Allah'ım kusurlarımı gizleme korkularımdan emin eyle. Allah'ım beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden koru. Yere batırılarak altından helak edilmekten sana sığınırım. Sabahları ve akşamdan şu duayı üçer defa tekrar ederdi. Allah'ım bedenim ver. Allah kulağıma afiyet ver. Allah'ım kulağımı afiyet Allah'ım gözüme afiyettir Senden başka hak ilahi yoktur. Allah'ım küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım kabrı azabından sana sığınırım. Senden başka hak ilah yoktur. Şu duanın seyir-ül istiğfar olduğunu ve onu gece veya gündüz okuyup da o gün ölen kimsenin cennetlik olduğunu haber vermişti. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hak ilah yok. Beni sen yarattın. Ve beni sen ve ben senin kulunum. Gücüm sana verdiğim ahit ve vaat üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Zerim olan nimetimi ve günahlarımı kabul ve itkiyograf ediyorum. Beni bağışla, şüphesiz günahları ancak sen bağışlarsın. Sabah akşam üçer defa ihlas ve muavize insulgalen okumanın her şeye yettiğini, sabah akşam üç defa ismiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla, o her şeyi işiten ve her şeyi bilendir diyen kimseye hiçbir şeyin zarar veremeyeceğini söylemişti. Ebu Bekir radıyallahu anh'a sabahlar ve akşamlar şöyle demesini öğretmişti. Gizli ve bilen göklerin ve yerin yaratıcısı Allah'ım. Ya buranda çok ses sorunu var ya. Ebu Vekir Allahu anh'ın sabahları ve akşamları şöyle demesini öğretmişti. Gizli ve aşikârı bilen göklerin ve yerin yaratıcısı Allah'ım. Her, şey, her şeyin Rabbi ve Melik'i, senden başka Hak ilah olmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytan ve şerrinin şerrinden nefsine kötülük etmekten veya bir Müslümana kötülük etmekten sana sığınırım. Kısı Fatıma'ya sabahları ve akşamları şu duayı okumasını tavsiye etmişti. Ya hay ya kayyum, rahmetinle yardım verim. Tüm işte ıslah et ve beni göz açıp kapayın kadar bile nefsime bırakma. Şöyle buyurmuştu. Kim sabahları ve akşamları yüzer defa, "Subhanallah ve bihamdihi derse başkası da onun kadar veya daha çok söylemedi ki kıyamet gününde onun getirdiğinden daha fazla bir amel getiremez. Gene en köpükleri kadar da olsa bunu söyleyen kimsenin günahlarını düşürüleceğine haber vermişti. Ve şöyle demişti, kim günde yüz defa Allah'tan başka hak ilah yoktur. O tektir, onun ortağı yoktur. Mülkü onundur, ona mahsustur, o her şeye kadirdir derse, on küle ağzat etmiş kadar sevap alır. Bununla ona yüz hasene yazılar, kendisinin yüz günah sinir. O gün akşam oluncaya kadar şeydanından korunur. Bundan daha çok amel işleyen kimseden, başka hiç kimse onun getirdiğinden daha fazla elektrisini getiremez. O şöyle dedi, her kim sabah olunca, Rab olarak, Allah'tan, din olarak, İslam'dan, peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in razı oldum derse, ben onu elinden tutup cennete götüreceğime kefilim. Akşam olduğu zaman üç defa Allah'ın yarattığı mahlukatın şerrinden Allah'ın eksilsiz kelimelerine sığınırım diyen o hiçbir zehirli haşire zarar veremeyeceğini haber vermişti. Yemesi ve içmesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yemek konusunda olanı reddetmez, olmayanı istemezdi. Önüne helal olan hangi yemek getirilirse yerdi Fakat ikinin almadığı bir şey olursa onu asla ve haram kılmaksızını terk ederdi. Hoşlanırsa yirdi, hoşlanmazsa bırakırdı, yemezdi. Önüne yemeği getiren kimsenin gönlünü hoş etmek için yediği yemeği överdi. Bulabildiği zaman yer bulamadığında sabredirdi. Hatta açlıktan karnına taş bile bağlamıştı. Açlıktan bütün gün kavranın, karnını doyuracak kötü vurma bile bulamadığı olurdu. Aylarca evlerine yemek pişirmek için ateş yanmadığını görmüştü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği zaman yanınıza yiyecek bir şey var mı diye sorar. Hayır denilse o halde ben orucum derdim. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Her aydan üç gün oruç tutardı. Yemeğinin başında besmele çeker, sonunda hamd eder ve şöyle derdi. Çok temiz, bereketli kelimelerle yeterince ifade edilmeyen, tek edilemeyen ham, Rabbimiz Allah'a mahsut. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her kim yemeği yer de benden bir güç ve kuvvet olmaksın, bana bunu yediren ve beni bununla rızıklandıran Allah içindir derse geçmiş günahları bağışlanır. Üç parmağıyla yer ve bitirdiği zaman parmaklarını silmeden önce yalardı. Sağ elle yenmesini emreder, şeytanın sol elinde yediğini ve içtiğini söylerdi. Bağdaş kurup iyice yerleşip çökerek yemek yemezdi. Çoğunlukla yemeğini yere koyar, ayakla su içmekten men ederdi. Genellikle oturarak su içerdi. Bir şey içtiği zaman kabın dışından üç defa nefes alırdı ve bu suyun daha iyi giderici, daha sağlıklı ve kolayca yudumlamaya daha ilverişlidir derdi. Kendisine yedirine ve içirine şöyle dua ederdi. Allah'ım bana yemek yedirene yedir, içirene içir. Kendisine misafir edene şöyle dua ederdi: Allah'ım onlara verdiğin rızıkı bereketlendir, onlara bağışla ve onlara merhamet eyle. Amin. Giyimi kuşama yürümesi ve vasiteye binmesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam elbisesini giydiği zaman şöyle derdi. Hamd bana bu elbiseyi giydiren ve tarafının başka hiçbir güç, kuvvet harcamaksın beni bununla rızıklandıran Allah'a mahsustur. Yeni bir elbise giydiği zaman sarık veya gömlek veya rida her neyse ismini anarak şöyle dua ederdi. Allah'ın hamd sanadır. Bunu bana sen giydirdin. Onun ve yapılış gayesinin hayırlı olmasını senden dilerim. Onun ve yapılış gayesinin şer olmasından sana sığınırım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiği elbise kamiz ve hiberaydı. Kamiz dikişli, iki kollu, yakası açık elbiseye benzer, uzun gömlektir. Hiberay ise üzerinde kırmızı çizgiler olan pamuklu Yemen kumaşından yapılan elbisedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiği renk diyazdı. Şöyle demişti, elbiselerinizin en hayırlısı beyaz elbiselerdir. Beyaz giyinin ve ölülerinizi beyaz kumaşa kefenleyin. Sağ kılmızı renkler şey giymekten hoşlanmazdı ve bunu men etmişti. Tamam tamam az kaldı. Bir beş dakika daha. Beş dakika sonra al. Rufat. Kadınlar gibi giyinen erkekleri ve erkekler gibi giyinen kadınları lanetlenmişti. Yöy önemli değil. Zaten bitiyor. Bitiyor bitiyor Rufat bitiyor. Onun için dedim yani bittiği için dedim saat. Bitiyor. 20 sayfa kaldı. O da küçük. Biraz da hızlandırırım o biter. İbn Amr'ın üzerinde aspurla boyanmıştı sarı renkli iki elbise görünce şöyle demişti: "Bunlar kâfirlerin elbiselerindendir. Bunları giyme." Şöhret elbisesini, erkeklerin ipekli giymelerini ve altın takmalarını yasaklamıştı. Büyüklük taslayarak olsun olmasın, elbisenin yerde sürüklenmesini ve sarkıtılmasını kesinlikle yasaklamış ve şöyle buyurmuştur. İzarın iki ayak bileğinden aşağı sarkan kısmını cehennemdedir. Onun izarı bacağının yarısına kadar inerdi. Kamisi yerken sağdan giymeye başlardı. Şöyle, tamam. Şöyle buyuruyordu. Elbise giydiğiniz ve abdest aldığınız zaman sağınızdan başlayınız. Soyunurken ise soldan başlardı. Ayakkabı terlik giyerken de böyle yapardı. Sağ ayaktan söz ederken şöyle demişti. Bu giyilen iki ayağın ilki çıkarılan iki ayağın sonuncusu olsun. Tek ayakkabıyla yürümeyi yasaklamıştı. Bazen çıplak ayakla yürürdü Yürüdüğü zaman yokuştan iniyormuş gibi öne eğilerek yürürdü Yürüdüğü zaman ne acele ederdi ne de yavaş yürüldü. Resulallah aleyhissalatü vesselam Hayvanla binmek için ayağını üzerine koyduğu zaman Bismillah derdi. Hayvanın sırtına bindiği zaman Elhamdülillah derdi. Sonra şu ayeti okurdu. Bunu bizim hizmetimizde veren tesbih ve takdis ederiz. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Sonra üç defa Elhamdülillah, üç defa Allahu Ekber der. Sonra şöyle dua derdi. Allah'ım şüp... Allah'ım şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni bağışlar, günahlar ancak sen bağışlarsın. Ses varmış, varmış. Ahlaki ve insani ilişkileri. <gülüyor> Resulallah aleyhissalatü vesselam insanın en güzel yüzlüsü ve en güzel ahlaklısıydı. Kaba saba, ağzı bozuk biri değildi. Çarşılarda insanlara bağırmazdı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Affederdi. Hoşgörülü davranırdı. Allah'ın haramlarından herhangi birinin çiğnemediği müddetçe yapılan bir zulmün intikamını almaya asla çalışmazdı. Allah'ın haramları çiğnendiği zaman bu konuda en şiddetli öfkeyi o gösterirdi. Serbest bırakıldığı ilk şey arasında günah olmadığı müddetçe kolay olanını tercih ederdi. Allah yolunu yaptığı savaşların dışında eliyle ne bir köleye, ne bir kadına, ne de bir hizmetçiye asla vurmadı. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a 10 yıl boyunca hizmet ettim. Bir defa olsun bana öf bile demedi. Yaptığım hiçbir iş için niçin onu yaptın? Yapmadığım herhangi bir iş için niçin üşü yapmadın demedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir adamla muahazafa ettiği zaman adam elini çekince kadar o elini çekmezdi. Bir kişiyle konuşurken yüzünü de ona doğru dönerdi. Öyle ki o kendisinin Resulallah'a insanların en sevimlisi olduğunu zannederdi. Cerir bin Abdullah dedi ki, Müslüman olduğundan beri Resulullah aleyhissalatü vesselam beni her gördüğümde tebessüm ederdi. Abdullah bin El-Haris dedi ki, Resulallah aleyhissalatü vesselamdan daha çok tebessüm eden birini görmedim. Resulullah aleyhissalatü vesselam öyle yavaş konuşurdu ki, eğer bir kimse onun onu kelimelerin saymak istese sayardı. Dinleyen herkesin anlayacağı şekilde açık konuşurdu. Hızlı konuşmazdı. Anlaşılsın diye bir kelimeyi üç defa tekrar ederdi. Anlaşılsın diye bir kelimeyi üç defa tekrar ederdi. Anlaşılsın diye bir kelimeyi üç defa tekrar ederdi. Kendisine bir kişi hakkında hoş olmayan bir bilgi geldiği zaman, onun ismini vererek filan kişiye ne oluyor ki demezdi. Fakat şöyle derdi, bir takım insanlara ne oluyor ki şöyle şöyle diyorlar derdi. Her anında Allah'ı zikrederdi. Bir mecliste arkadaşları onun yüz defa istiğfar ettiğini saymışlardı. Şöyle buyururdu, Rabbim beni bağışla ve tevbemi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin ve çok merhametlisin. Yine şöyle buyurdu. Vallahi ben günde yetmişten fazla istiğfar ediyorum ve Allah'a tevbe ediyorum. En çok yaptığı dua şu idi. Rabbimiz bize dünyada ve ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey kalpler ey çevren benim kalbimi senin dinin üzerine sabit kıl. Bir meclisi toplantıyı şu sözlerle bitirirdi, bir meclisi toplantıyı şu sözlerle bitirirdi. Allah'ım sana hamlederek tesbih ederim. Ben şehadet ederim ki senden başka hak ilah yoktur, senden af diler ve sana tebe ederim. Resulallah aleyhissalatu vesselam çok hayalıydı. Kendi köşesinde oturan bakire kızdan daha çok utanlaştı. Bir şeyden hoşlanmazsa hoşluluğu yüzünden belirirdi. İnsanların en cömerti, kendisinden bir şey istediğinde asla hayır demezdi. Fakirlikten korkmayan bir kimsenin verişi gibi verirdi. Şöyle demişti, eğer benim Uhud dağı kadar altınım olsa, üç günden fazla yanımda ondan bir şey kalması beni memnun etmez. Bekletirsin, bekletirsem de sadece ödeyeceğim bir boş kadarını bekletirim. İnsanların en sakin ve sabırlı olanıdı. Birisi gelmiş ve elbisesini sertçe çekerek boynunu acıtmış ve kötü şeyler söylemişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona intifat etti. Tebessüm etti ve hediyeler verilmesini emretti. O insanların en kahramanıydı. Hatta çok cesur bir sahabe olan Elbera bin Malik radıyallahu anh dedi ki, vallahi hak kızıştığı zaman biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile korunmaya çalışıyorduk. Bizim içimizde en cesur olanımız savaş esnasında ona en yakın olanımızdır. Çünkü o düşmanın çok yakınında bulunurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabının bir ihtiyacı olduğunda onlara Onları sığınaydı. Bilal gibi bazılarının borcunu öderdi. Bekârlarını evlendirirdi. Cabir'in bir Yahudide bulunan alacağını almak için Yahudi'ye üç defa gidip gelmişti. Kocasının şikayete gelen bir kadını dinlemişti. Bir adam gelmişti ve devesinin kendisine güçlük çıkardığından şikayet etmişti. Kalkmış onunla beraber adamın devesinin yanına gitmiş. Bunun üzerine devede ona sahibinin kendisine çok çalıştırdığını ve az yem verdiğini şikayet etmişti. Demek ki hayvanlar bile kendilerine insaflı davranılması için Resulallah Aleyhisselatü Vesselam'a şikayette bulunuyorlardı. Allah Teala şu ayette bunu doğruladı. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mütevaziydi. Dul kadınlarla ve yoksullarla beraber uyuyup onların ihtiyaçlarını gidermekten çekinmezdi. Bir kadın geldi ve benim sana ihtiyacım var dedi kadına. Dilediğim bir sokakta beni bekle, ben gelip senin ihtiyacını gidereceğim dedi. Arpa beni uzun süre beklemekten ötürü kokusu değişmiş, iç yağına davet edilmişti de bu o daveti kabul etmişti. Bana bir parça hediye edilseydi kabul ederdim. Paşa yemeğine davet edilseydim icabet ederdim. Bir Yahudi zırhını rehin olarak bırakmıştı da ölünce kadar hani onu kurtarabilecek bir imkanı bulamamıştı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam çocuklarla şakalaşırdı ve oynışırdı. Enes bin Malik Aleyhian şöyle dedi. Aile fertlerine karşı Resulullah ve vesselam'dan daha şefkatli görmedim. Çocukların yanına uğrar ve onlara selam verirdi. Evdeki yakın örnek yaşantısı. Evlerinin yapısı kerpiçtendi. Tavanı hurma dallarıyla örtülüydü. Evleri dardı. Namazda secde etmek istediği zaman Ayşe işaret eder. Ayşe radıyallahu anh da onun secde edebilmesi için ayaklarını toplar, ayağa kalktığı zaman onları tekrar uzatırdı. İçeri giren kişi eliyle evinin tavanına uzanıp dokunabilirdi. Evine girdiği zaman ilk dişlerini misvakla temizledi. Evdekilere selam verirdi. Selam verirken uyuyanlar rahatsız etmez, uyanıklara eşittirirdi. Şöyle buyurmuştu bir kimse, evine girdiği zaman şöyle desin. Allah'ım senden hayırlı bir giriş ve hayırlı bir çıkış isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık ve Rabbimiz Allah'a tevekkül ettik. Sonra ailesine selam versin. Eve girerken ve yemeye başlarken Allah'ın adını zikretmediği zaman yemeğine ve barınmasına şeytanın ortak olacağını haber vermişti. Evinden çıkarken de şöyle dua ederdi. Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, Zulüm ekmekten veya zulme vuramaktan, cehalete düşmekten veya cahil bırakılmaktan sana sığınırım. Evden çıkarken de Allah'ın adıyla tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah diyen kimseye sana hidayet edildi. Sana bu yeter, sen korundun ve şeytan senden uzaklaştırdı denileceğini haber vermişti. Ayşe radiyallahu anha, Resulullah aleyhissalatu vesselam evinde ne yapar diye soruldu. O şöyle dedi ailesinin işleriyle meşgul olurdu. Ezan okununca da namaza çıkardı. Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi. O elbisesini diken koyununu so koyununu sağan ve kendisine hizmet eden bir insandı. İnsanın ailesine karşı en hayırlı olanı ve en güzel olanıydı. Gece sohbetlerinde Ayşe radıyallahu anha'yı sözünü kesmeden uzun uzun dinler, sonra onunla şakalaşırdı. Ayşe radıyallahu anh ile yarışmış, bir keresinde Ayşe onu geçmiş bir keresinde o Ayşe'yi geçmişti. Ayşe radıyallahu anh bir bayram günü Habeşli köleleri oyun oynarken seyretmek istemişti. Onu arkasına elleştirdi ve yoruluncaya kadar seyrettirdi. Yumuşak başlı bir insandı. Ayşe radıyallahu anh bir şey istediği zaman onu hemen yerine getirirdi. Devesinin yanında oturmuş ve eşi safiyenin deveye binmesi için ayağıyla üzerine basın diye dizini koymuştu. Hanımların kıskançlıklarını tahammül eder, onlara sabreder ve onlarla şakalaşırdı. Yatağı ve yastığı lühle doldurulmuş, tabaklanmış derilerdendi. Hasır üzerinde uyurdu. O kadar ki mübarek yanlarına o hasırın izni çıkardı. Her gece yatağına gelince avuçlarını birleştirir, onların içine ihlas, felak ve nas surelerini okuyarak ürler, sonra vücudunun ulaşabildiği yerlerini ondan sürerdi. Önce başını, yüzünü ve vücudun ön tarafını meshederdi ve bunu üç defa tekrarlardı. Bizi yediren, içiren, koruyan ve barındıran Allah'a hamd olsun. Nice koruyanı ve barındıran olmayan kimse var derdi. Yan tarafını yatağına koyduğu zaman sağ ağacını sağ yanağının altına koyar ve şöyle dua ederdi. Allah'ım kulağını dirittiğin günün azabından beni korur. Allah'ım senin isminle ölür ve yaşarım derdi. Sağ yanın üzerine uyur ve şöyle derdi. Allah'ım nefsimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Senden ümit ederek ve korkarak sırtımı sana dayandım. Senden başka sığınılacak ve sakınılacak yoktur. İndirdiğim kitaba ve gönderdiğim peygambere iman ettim. Kim bunları söyledikten sonra gece ölüyorsa fıtrat üzere ölmüş olur demişti. Yatarken şu duayı söylerdi. Allah'ım beni sen yakattın ve sen öldürürsün. Ölümün, ölümün de yaşamın da senin elindedir. Eğer yaşatırsan beni koru, eğer öldürürsen beni bağışla. Allah'ım senden afiyet istiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam secde süresini ve mülk suresini okumadan uyumazdı. Ayet-el ve Bakar Suresinin son hikayetini okumayı tavsiye eder ve bu iki ayetini okuyana bundan yeteceğini söylerdi. Şu duaları okumayı da tavsiye ederdi. Senin isminle Rabbim yanımı yatağa bıraktım ve yine senin iradenle onu kaldırabilirim. Ruhumu alırsan onu rahmet et, şayet geri göndersen salih kullanını koruduğun şekilde onu da koru. Gizli ve aşikarı bilen göklerin ve yerin yaratıcısı Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi Allah ve Meliki, senden başka hak ilah olmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytan ve şirkin şerrinden nefsime kötülük etmekten veya bir Müslümana kötülük etmekten sana sığınırım. Allah'ım İbrahim'e ve İbrahim'in ailesine selat ettiğin gibi Resulullah'ın Muhammed'e, onun ehli beytine, eşlerine ve soyuna da salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamd layıksındır. Şam ve şeref sahibisin. İbrahim'in ailesini mübarek kıldığın gibi Resulallah aleyhissalâtu Vesselam'ın onun ailesini eşliğine ve soyunu da mübarek kıl. Allah'ım sevgilimiz Resulullah aleyhissalâtu Vesselam'ı bu dünyada görmekten mahrum bıraktığın gibi ahirette görmekten de mahrum eyleme. Bizi cennete sevgiliyle komşu olmayı, ona bakmayı ve onunla konuşmayı nasip eyle. Biz onun havzına ulaşır ve onun mübarek bir daha suçuk çekmeyeceğimi şekilde içmeyi nasip eyle. de onun şefaatine nail eyle. Allah'ım bize onun sünnetiyle sohbete, büyük küçük her şeyde onu örnek almaya muvaffak eyle. Onu ve onun sünnetini aramızdan, babamızdan ve anamızdan, babamızdan ve bütün insana daha fazla sevmeyi bize nasip eyle. Bize en hayırlı mükafat olaklı sevgiyi eksiksiz nasip eyle. Onu vesile ve faziletleri rızıklandır ve onu vaat ettiği makamı Mahmud'a Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ce parfum il croise